Bu hafta e, kamil insan ya da insanın kamil konusunu ele almak için çalışma e, yapalım diye düşündüm. E, kamil insanı ya da insanın kamili biraz farklı açıdan ele alacağız aslında. Yani daha böyle etik ahlaki açıdan nasıl olunurdan ziyade nedir? E, ontolojik ve epistemolojik dedikleri açıdan yani varlık sal ve bilgisayarlarla nasıl olabiliyor bunun içi nasıl dolduruluyor camil ee, insan kavramını o açıdan biraz anlatmak istiyorum sizlerle paylaşmak istiyorum aslında kamil insan kavramını sadece İslam'da değil e, pek çok öğretide bulabiliyoruz bir önceki toplantıda hatırlarsanız bu e, şeydeki Yunanistan'daki Delphi mabedinden bahsetmiştik Delphi'deki bu Apollo mabedinin girişinde işte kendini bir yapının bulunduğundan. Hatta Matrix filminde bile e, şeyle e, kâhin olan teyzeyle Neo'nun buluşması ilk, ilk kurabiye pişirme sahnesinde de yani kapının üstünde yazıyordu kendini diye. Farklı öğretilerde farklı isimlerle e, kendini bilmek kavramı e, geçebiliyor. Biz de aslında önceki toplantılarda e, bir tane hadisi referans vermiştik. Kendini bilen Rabbini bilir diye benzer bir anlam ifade ediyordu. Ama kamil insan kavramını özellikle bu varlık mertebelerini incelerken detaylı ele almıştık. Onu hatırlamamız gerekirse varlık mertebeleri biliyorsunuz la başlıyordu. Yani Allah'ın e, zat olarak e, bulunduğu evre ki biz ona hiçbir anlam veremiyorduk kelimeyle vesaireyle. Onun için de hu kelimesini orada kullanıyorduk. Ve ondan sonra aşağı doğru yedi mertebede varlık mertebeleri oluşuyordu. İşte tayin evvel, tayin-i saniye, sonraki evvel, ondan sonra da e, ruhlar alemi, örnek e, misal alemi, cisim alemi ve en son cisim alemi oluştuktan sonra mertebeyi insanın kamil alemi, yani insanın ortaya çıktığı e, aşama yedinci aşama olarak ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla da aslında insanın kamil kavramı e, varlık mertebelerinde en son ortaya çıkan mertebe olarak geçiyor. Yani işte tahmin edebileceğimiz bütün cisimsel şeyler oluşuyor. Madenler oluşuyor, elementler oluşuyor, toprak, hava, su vesaire bunlar oluşuyor. Daha sonra işte bitkiler oluşuyor, hayvanlar oluşuyor, bütün bunlar oluşuyor ve en sonunda insan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da aslında burada biraz şey de var. Yani en son ortaya çıkan şey insan ve buna insan-ı kamil deniyor. Öncelikle şunu da belirtmekte fayda var. İnsan-ı kamil ifadesini de tasavvufta ilk kullanan kişi i̇bn Arabi. İbn-i Arabi'nin eserlerini görüyoruz. Ee, i̇nsan-ı kamil ifadesini eş anlamlı pek çok kelimede ya da ifadede kullanıyor. Başka bu tasavvuflar başka şeyler de kullanıyorlar. Aynı şeyi ifade eden ama hani insan-ı kamil ya da kamil insan kavramı ilk olarak onun eserlerinde geçiyor. Bunları biliyorsunuz varlık mertebede nüzül e, iniş süreci, nüzül süreci diyorduk. Yani Allah tenezzül ediyor bu mertebeler oluşuyor şeklinde demişti, anlatmıştık. Ve bunun tersini de e, ölmeden önce ölünüz şeyini baz alarak, noktasını baz alarak mutasavvıflar e, nefsle ilgili olarak da yedi mertebe e, tespit etmişlerdi. İşte nefsi Emmaneden başlıyordu, insana her şeyi emreden, her türlü kötülüğü, her türlü arzu ettiği şeyleri yapmaya emreden nefsten başlıyordu. Değişik kademelerde, yedi kademe e, yükseliyordu ve yükseldiğinde en sonunda geldi yedinci kademede nefsi kamile seviyesiydi. Yani kamil insan nefsin e, kemale ermesi süreciydi. Dolayısıyla da böyle bir e, yükseliş, oraya da uruç süreci diyorduk. Miraç kelimesi de oradan geliyor dolayısıyla ortada şöyle bir şey var. Ee, en son insan yaratılmış durumda. Ee, fakat ilginçtir. En son yaratılan şey aslında ilk hedef olarak ortaya çıkıyor. Yani e, sizin nihai hedefiniz insan ama insanı hemen ilk olarak yaratmıyorsunuz. Bu belli bir tekamülün sonucunda ortaya çıkıyor. İnsanın ortaya çıkmasını gerektirecek bütün altyapı oluşturuluyor ve ondan sonra ortaya çıkıyor. Bunu birazdan detaylı göreceğiz ama bir ağaç örneğinde ele alalım. Hani bir ağaç, bir tohum ekiyoruz. Bir tohum ektiğimizde de bir meyve ağacı diye çıkmasını aziz ediyoruz. Buradaki nihai hedefimiz o ağacın dallarında meyvelerin ortaya çıkması. Yani biz gövdeyi istemiyoruz, dalları istemiyoruz. Yaprakları istemiyoruz, çiçekleri istemiyoruz, meyveyi istiyoruz. Ama meyve en son ortaya çıkıyor. Önce işte biraz gövdesi ortaya çıkıyor, dallanıyor, budaklanıyor, yaprak çiçek açıyor vesaire, en sonunda meyvesini veriyor. Ee, burada da benzer bir süreç var, burada da e, tasavvufların bu özellikle altını çizdiği şey, Allah sonuçta nihayette insanı ortaya çıkarmak istedi. Ve bütün bu varlık mertebelerini bunun için yarattı. Bu şeklinde. Bununla ilgili olarak da bir hadis var. Buna levvaki hadisi deniyor. Her şeyi insan için, insanı kendim için yarattım. Diye bir hadis var. Hatta bununla ilgili bir tane... Önde gelen televizyonda falan bazen çıkan bir amca var. Bu e, Mekke'ye bir ziyaretine gittiğinde orada çok yaşlı bir muhaddis, su, e, suçlu varmış. Ona özellikle böyle bir e, fırsat olmuş konuşmaya. Ya demiş bu levvaki hadisi sahih mi? Yani doğru mu? Güvenilir, itibarlı bir hadis diye. Orada Suudi Arabistan'da biliyorsunuz böyle Hazreti Peygamber biraz daha ikinci plandadır. E, onun için de yani adam böyle kulağıma eğildi kimse duymayacak bir şekilde... Doğru doğru, sahid et diye. Ama bunu derken bile hani çekinerek şey yapıyor ki, hani peygamberin ya da insanın bu kadar öne çıkarılması yanlış anlaşılabilir e, anlamıyla. Ama üzerinde itibak edilmiş bir şey var ki, hani böyle bir e, hadis var. Her şeyi insan için, insanı kendim için yarattım. Şimdi burada... E, i̇bn Arabi'nin bir tespiti var. İnsan kelimesinin değişik etimolojik kökenleri var ama insanül-ayn diye bir kelimeden bahsediyor. Bu da göz bebeği demek. Buradan da i̇bn Arabi diyor ki, insan Allah'ın göz bebeğidir. Dolayısıyla da Allah bütün alemleri insan üzerinden görür. Yani nasıl biz gözümüzle görüyorsak, hani Allah tabi ki her şeyi göz bebeğinden veya insanın vesilesiyle görür diye bir tespiti var. Buradan İbn-i Arabi'nin bir başka tespiti var ki, başka mutasavvıfların da üzerinde ittifak ettiği bir şey. Bu da toplayıcı varlık kavramı. Buna kendi cami diyorlar, toplayıcı varlık ya da toplayıcı oluş Buradan da işaret edilen şey, yani bu kendi cami ya da toplayıcı varlık denen şey aslında yine insan. Ama insan nasıl oluyor da toplayıcı, toparlayıcı varlık sıfatını kazanıyor? Ee, burada da şeyi atıfta bulunuyorlar. İşte ben Adem'i iki elinde yoğurdum şeyi var, tespiti var. Yani Allah iki eliyle insanı yarattı. Bu iki eliyle insanı yaratma kavramına aslında Allah'ın celal ve cemal sıfatlarının hepsini insana verdiğini işaret ettiği itibariyle söylüyorlar. Yani e, hem olumlu hem olumsuz Allah'ta bulunan bütün sıfatlar, bütün isimleri Allah insana verdi. İnsanda bunların hepsi potansiyel olarak bir kuvve var. İşte bundan dolayı insan toparlayıcı e, varlıktır deniyor. Bir başka boyuttan bunun bakış açısı insanda hem beden var hem ruh var. Aslında bedenle ruh iki ayrı dünyaya ait e, şeyler, e, özellikler. Ama sadece insanda hem beden hem de ruh bir arada bulunmakta. Dolayısıyla da işte bu iki eliyle yoğurdu aslında fiziksel olarak böyle yani Allah sanki bir insan gibi iki tane eli var aldı böyle yoğurdu anlamında değil de bütün tezatlarıyla birlikte kendisinde olan bütün özellikleri, bütün sıfatları, bütün isimleri insanda e, yer etti, insanda olmasını sağladı. Onun için de işte insanda öteki yaratılmış her şeyden farklı olarak toparlayıcı bir özellik var. Deniyor. Mesela deniyor ki işte hani madenler, bitkiler, hayvanlar, çevremizdeki her şey, melekler, cinler, yani başka alemlerdeki başka yaratılmış şeylerde Allah'ın Allah sadece bir yönüyle görebilir. Allah'ın ona bahşettiği özelliği itibariyle. Ama sadece insan Allah'a topyekun olarak idrak edebilir, algılayabilir. Çünkü sadece insanda Allah'ın bütün isimleri, bütün sıfatları var. Daha önceki toplantılarda anlattığımız hani işte Allah meleklere diyor ki insanın önünde secde edin. Melekler de işte bir tanesi dışında ötekilerin hepsi secde ediyor. Ve de hatta niye önce soruyorlar niye secde edeceğiz ki? O topraktan yaratılmış falan. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim diyor Allah. Burada işte mutasavvıflar bu şeyde ayetler bu şekilde yorumluyorlar. Diyorlar ki burada bahsedilen şeylerde sadece Allah'a tek bir yönüyle idrak edebilecekleri özellikler vardı. Ama Allah insanda kendisinde bulunan her şeyi birer ön, şeyini verdiği için insana insan diğerlerinden daha muhteberdir. Onun için de bütün melekler önünde secde edin diye, secde ettirdi diye tespitleri var. Dolayısıyla da insanın bu kadar önemli Varlık sürecinde e, ontolojik olarak bir yeri var. Yani insan aslında bu açıdan baktığımız zaman Allah'ın bir halifesi şeklinde, <gülüyor> yeryüzünde yer alıyor. Şimdi halife kısmına gelmeden önce e, bu ağaç teşbihini biraz geliştirelim. Bir kozmik ağaç düşünün. Bu ağaç aslında yaratılmış olan her şey olsun. Bu ağaç bir şekilde e, büyüyor, gelişiyor ve dallarından meyveler oluşuyor. Bütün bu varlık mertebeleri aslında bu ağacın oluşum süreci olarak değerlendirilebilir. En sonunda ortaya çıkan bütün o meyveler de insan olarak e, karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ağacın yaratılma sebebi aslında o meyvelere ulaşmak. Bütün bu alemlerin yaratılma sebebi aslında insanın ortaya çıkması ve insanın e, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması. Tabi arkadaş, şu soru geliyor. Hani niye? Allah niye böyle bir şeye başvurdu? E, i̇şte o ünlü hadise hatırlıyoruz. Hani ben gizli bir hazine edin, bilinmek istedim. Bütün her şeyin aslında mutasavvıfların e, temel olarak buldukları şey bu. Bir de şöyle bir tespit de var ki Allah zatı itibariyle hiçbir alemde hiçbir şekilde e, tezahür edemez. Allah'ın tezahürü ancak sıfatları isimleri <gülüyor> sayesinde olur. <gülüyor> Tasavvufların bir tespiti bu. Yani la tayin seviyesinde biz isim bile veremediğimiz ne Allah diyebildiğimiz ne Rabb ne İlah diyebildiğimiz sadece hu dediğimiz hani o diyebildiğimiz seviyede Allah hiçbir şekilde hiçbir alemde hiçbir yaratılmış olan şey aslında idrak edemez. Dolayısıyla Allah'ın alemlerde kendini e, insan göz bebeğinden görebilmesi için yaratmış olduğu bütün bu e, alemler nihayetinde kozmik ağacı meyvelerini oluşturuyor. Ve bu meyvede insan. Yukarıdan aşağı doğru geldiğimiz o bütün yedi seviye, yani tahayyün-i evvel seviyesinden itibaren oluşan her şey aslında Allah'ın zatı itibariyle tezahür edememesi etmemesi ve bunun sonucunda sıfatlarıyla, isimleriyle tezahür etmesinin açılımları. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu Tasavvı, tasavvuflar değerlendiriyor. Bir başka kullandıkları mesela teşbih de ayna. Bunu çok kullanıyorlar. Bir ayna, aynaya bakan ve e, bu görüntünün oluşması için gerekli olan ışık. Üç tane Peki. temel şey tespit ediyorlar. Diyorlar ki aynaya bakan Allah... Aynaya baktığında gördüğü şey insan. Ve bu görüntünün oluşması için gerekli olan o ışık da Allah'ın verdiği nur. Dolayısıyla da bu şeyle, teşbihle baktığımızda insan Allah'ın sureti oluyor. Ki işte bu biz ona kendimizden nefes üfledik, Rahmani nefes denen şey. Ya da işte iki elimle yoğurdu. Bütün sıfatları insana verdiğim, bütün her şey aslında aynı şeye çıkıyor. Ama bir de tersten baktığımızda, nasıl ki insan Allah'ın görüntüsü ise, aslında insan da, diyelim ki aynanın içindeki görüntüyü de bir canlı olarak düşünsek ya da şey olarak değerlendirsek, insan açısından da e, aynaya bakan şey, yani Allah, insanın <gülüyor> bir görüntüsü oluyor. Dolayısıyla da aynaya bakan Allah, insan da kendisini görüyor, Aynadaki görüntü Allah'a baktığında aslında ya da baktığında Allah'a görüyor ya da acaba neyi görüyor onu da biraz daha, biraz daha detaylı ele alacağız. Ama bunu iki yönlü bir bakış olarak düşünmekte fayda var. Yani insan Allah'ın sureti, Allah insanın sureti gibi değerlendirebiliriz. Şimdi gene e, gerek İndir Arabinin gerek diğer mutasavvıfların bazı tespitleri var insanla ilgili. Mesela bunlardan biri insanın hatem varlık olması. Hatem varlık. Hatem kelimesi hani hatim indirmekten de bildiğimiz e, şey aslında sonunu getirmek, sonuna ulaşmak bir şeyi e, mühürlemek anlamında. E, hatem varlıktan kasıt da demin söylediğimiz gibi hani bütün bu varlık mertebeleri, bütün bu oluşlar. Bütün bu varoluşlar insan ortaya çıkarmak için. İnsan ortaya çıktı. Dolayısıyla varoluş süreci bu açıdan değerlendirdiğimizde tamamlandı. Dolayısıyla da insanın ortaya çıkmasıyla insan bir hatem, bir mühür olarak varoluşu mühürlemiş oluyor. Hatta buna şey de diyorlar işte. Hani diyorlar ki padişah hazinesini, hazinede emanet ederken kapıyı mühürler. Ancak o izin verirse açılır o kokuları. Bir şey yapılmaz. Yani içine her konulacak her şey konmuştur. Kapı kapanır ve mühürlenir. Aynı şekilde varoluş da insanın ortaya çıkmasıyla tamamlanmıştır. Dolayısıyla da insan varoluş sürecinin mührüdür. Hatem varlıktır. Bu hatem varlığı biraz sonra başka açıdan gene ele alacağız. Bir başka şey halife varlık kavramı. Gene aynı şekilde nasıl ki e, Allah kendisinden bir e, nefes yükleyerek insanı yarattı. Dolayısıyla da aslında insan e, gerek Allah'ın bütün özelliklerini e, kendi içinde potansiyel olarak barındırması itibariyle bir halifedir. Allah'ın yeryüzünde halifesidir deniyor. Hatta bu direkt bir yorum değil. Bu Kur'an'da da bir ayette geçiyor. Şimdi ben size onu okuyayım. Bakara suresinin 30. ayeti. Aynen şöyle. Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife atayacağım demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı. Orada bozgunculuk etmekte olan kan döken birini mi atayacaksın? Oysa ki bizler seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni kutsayıp yüceltiyoruz. Allah şöyle dedi, şu bir gerçek ki ben sizin bilmediklerinizi ilmekteyim. Direkt ben yeryüzünde bir halife atayacağım. İnsanı kastederek söylediği şey ve Sadece olaya Allah'ın verdiği referansla bakan yeteneğe sahip oldukları için melekler buna bir anlam veremiyorlar. Ne yapacaksın diyorlar yani orada şeyleri şüphesiz gidiyor. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Dolayısıyla da buradan aslında iki şey çıkıyor. Birincisi insanın bir halife varlık olması. Allah yeryüzünde, alemlerde tespit ediliyor olması. İkincisi de meleklere dayı nazaran kıyasla daha külli bir, daha komple bir varlık olması. Yani içinde kamil olma potansiyelini barındırıyor olması. Çünkü diğer yaratıklarda, yaratılmış olanlarda kısmi olarak var olan şey insanda külli olarak, topyekün olarak var. Onun için de kamil <gülüyor> insan insana kamil insan deniyor. Kamil insanı aslında Mevdan da başka bir yorumu var. O da diyor ki dostu görmeyene insan demem ben diyor. Dosttan kastettiği Allah Hani söylemiştik göz bebeği şeklinde. Dolayısıyla da eğer e, insan var olma sebeplerini bilerek yaşamıyorsa, Allah'a ulaşamıyorsa, Allah'a bilmiyorsa, kendini bilemiyorsa aslında ona insan denmez deniyor. İşte şehveti düşkünü olan, yeme içme arzusu olan bir e, da sadece, canlı bir varlıktır diyor ama insan değildir diyor. bu halife varlık kavramından dolayı şöyle bir tespit de bulunuyor ki insan Allah'ın kuludur çünkü Allah tarafından yaratılmıştır ama bir de yaratılış sebebi olduğu için nihai hedef, nihai sebep, nihai amaç olduğu için de yaratılmış olan bütün alemlerin de bu anlamda ilahıdır çünkü Allah insanı aile bütün alemleri insan için yarat. Dolayısıyla da halife varlık olması Allah'taki ilahi özellikleri temsil etmesi açısından insan yeryüzünde yer, e, yeryüzünde ve sadece e, cisim aleminde değil, bütün alemlerde aslında Allah'ın bir temsilcisi, halifesi. Dolayısıyla bütün o alemlerin o anlamda ilahi, varolu sebebi, yaratılış sebebi. Şimdi e, insanın kendi cami ya da komple bir şey olmasıyla ilgili İbn-i bir başka tespiti var. Diyor ki tüm bu alemlerde yaratılmış olan şeyler ya kıyam şeklinde olurlar diyor. Kıyam yani ayakta duruyor dik olarak. Ya rükû şeklinde olur diyor ya secde şeklinde olur. Namazı hatırlarsak namaz 3 şeyden oluşuyor. İlk başta başladığımızda ayakta duruyoruz. Kıyam şekli o. Rükû öne doğru eğildiğimizdeki pozisyon. Alnımızı yere koyduğumuzda da ona da secde değil. Diyor mesela bütün bitkiler, ağaçlar, dağlar, taşlar kıyam şeklindedir, dik olarak durur. Bütün hayvanlar rükû şeklindedir, eğilmiş şekilde durur. Bütün haşara, bütün sürüngenler de secde şeklinde durur. Ama diyor insan her üç şekilde de durabilir. Dolayısıyla da bu da bir teşbih örneği. hani yaratılmış olanların bazıları kısmi olarak Allah'a idrak edebilirken insan aslında Allah'a külli olarak idrak edebilecek potansiyele sahiptir. Hani ediyor mudur, etmiyor mudur ayrı bir tartışma konusu ama o potansiyele sahiptir. <gülüyor> bir başka tespittir, e, tespit, e, tespit de şu, Antik Yunan'da bu mikrokozmos, makrokozmos kavramları ortaya atılmış. Denmiş ki işte insan mikrokozmostur, evren makrokozmostur. Bazı mutasavvıflar bunun tam tersini savunuyorlar bu sebeplerden dolayı. Yani al, e, insanın <gülüyor> e, halife varlık olması, alemlerde Allah'a temsilen bulunması özellikleri sebebiyle deniyor ki aslında makrokozmos insandır. Alemler <gülüyor> etler, mikrokozmostur. Cisimsel olarak baktığımız zaman insan küçücük bir şey işte, bir buçuk iki metre boyunda bir şey. O anlamda evet mikro diyebilirsin koskoca hacimsel olarak evrene baktığında, alemlere baktığında ama varlık sebebi ve içinde barındırdığı potansiyel itibariyle baktığınız zaman aslında makro olan insandır, mikro olan evrendir, mikro olan alemlerdir. Onun için de diyorlar ki mesela insansız bir evren, insansız alemler ruhsuz bedene benzer. Dolayısıyla insanın olmadan önceki bütün bu alemlerin vardı. sanki ruhu olmayan bir beden gibi. Ya da e, insan öldüğünde nasıl bedeni kalır, ruhu gider ve o kalmış beden nasıl hiçbir işe yaramaz? İnsanın olmadığı zamanlardaki alemler de böyledir. Hatta tersten de gelerek diyorlar ki yeryüzünde insan olduğu sürece kıyamet kopmaz. Çünkü bütün bu alemlerin varlık sebebi insandır ve de Allah'ın rahmeti sürdüğü sürece de insanın yeryüzünden ya da yani alemlerden yeryüzü olarak dünya olarak düşünmeyelim. Bu alemlerden insanın ortadan kalkması da söz konusu değildir. Yeter ki Allah'ın rahmeti devam etsin. <gülüyor> Mutasavvıfların bir tespiti de işte bu mikrokozmos makrokozmos farkıyla ilgili. Eğer insan mikro evren makroysa işte o zaman insan bir anlam arayışına giriyor, insan mutsuzluğa kendini sürüklüyor, neden buradayım, niye buradayım vesaire gibi sorular soruyor ve bu sorulara tatmin bir cevap bulalım. Ama insan makrokozmos, insan varlık sebebidir diye bakıldığı zaman ve bu varlık sebebi de neden dolayı, ne şekilde gelmiş bunları iddak ettiği zaman o zaman insan içi daha bir anlamla da olabiliyor. O zaman her şeyi bir anlam bulabiliyor, o zaman kendini daha mutlu hissedebiliyor. İnsanın makrokozmoz olması ile ilgili önemli bir şey de deniyor ki fiziksel olarak Allah'a hiçbir şeye sığdıramazsın ama insanı insanın gönlüne sığdırabilirsin. Dolayısıyla da insanın büyüklüğü bu açıdan da hani tespit edilmiş bir teyitleşme şeklinde düşünülebilir. Şimdi şimdi İttifakla mutasavvıfların insanı kamil dedikleri ya da mükemmel insan dedikleri kavramın cisimleşmiş hali İslam inancında Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Peygamber. O bir kamil insan prototipidir. Onun için hani özellikle içtimai şeylerde pratik e, açılardan değerlendirildiğinde hep peygamberin peygamberin e, sözleri, davranışları referans alınmaya çalışılır. Oradaki temel mantık olur. Yani bir konuda ne söylemiş ya da bir konuda nasıl davranıyordu? Ee, en ideal insan olduğu için onun sözüne bakalım ya da onun davranışlarına bakalım ki oradan bir feyz alalım şeklinde bir yaklaşım var. Bu tabii işi yani daha farklı boyutlara da götürebiliyor. Daha böyle dogmatik bir şekilde olayları düşünmeye, e, anlamaya, çalışmaya götürebiliyor insanı ama buradaki temel felsefe aslında o değil. Temel felsefe aslında onu beşeri olarak bir prototip, ideal insan olarak kabul etmek. Şimdi bu sadece burada bitmiyor. Yani Hz. Muhammed'in bir beşeri kimliği var. Ama bir de bir başka boyutu daha var ki o özellikle bu kamil insan kavramını daha farklı bir açıdan yorumlamamızı sağlıyor. Bu da savfıların bazı hadislerden ve bazı ayetlerden çıkardıkları sonuçlar. En temel şey de bir hadis bir de ayet hadis şu Adem suyla çamur arasındayken ben peygamberdim ayette şu Enbiya suresinin 107. ayeti ve biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. Şimdi burada bir mantık şeyi var, sıkıntısı var, problemi var. Özellikle de hadisten baktığımızda. Adem suyla çamur arasındayken ben peygamberdim. Şimdi Adem'in yaratılma şeyine, Adem dedi insan olarak ancak yedinci 7. mertebede, 7. varlık mertebesinde yaratıldı. Yani her şey yaratıldı. En son insan yaratılırken, ilk yaratılan insan olarak Adem yaratıldı. <gülüyor> en alt seviyede. E, zamansal anlamda baktığımızda. Fakat peygamber diyor ki Adem daha var olmadan önce, yani insan değilken ben peygamber. Şimdi mutasavvıflar bunun üzerine düşünmeye başladılar. Ve bir noktaya geliyorlar. Biz varlık mertebelerini anlatırken ismen değinip geçtiğimiz ama belki de bu derinlikte idrak edemediğimiz, göremediğimiz e, bir boyut. O da şu. Varlık mertebelerini anlatırken ilk mertebe La-Tahyun mertebesiydi. Allah'a hiçbir şekilde anlam veremediğimiz Allah'ın zatının seviyesiydi. Ve ilk yaratılan tayine evvel e, mertebesi Allah'ın sıfatlarının ortaya çıktığı mertebedir. Ve biz bu mertebeye farklı isimler de veriyorduk. Mesela levh-i mahfuz bu mertebenin gene bir adıdır. Bir başka adı hakikatül hakayettir. Hakikatlerin hakikati. Bir başka adı hakikati Muhammediyedir. Muhammedi hakikat. Bir başka adı hakikat Muhammedi nurdur. İşte bu isimleri mutasavvıflar değerlendirdiklerinde diyorlar ki hakikati Muhammed'i Muhammed hakikati yani Allah ilk sıfatlarını yarattığında aslında Muhammed'i de kozmik anlamda, beşeri anlamda demiyoruz, kozmik anlamda yaratmıştı. Şimdi bu marlık mertebelerini bir daha hatırlayalım. La tayyum Allah'ın zatı var ve ondan sonra ilk yaratılan şey Muhammed hakikati yani kozmik Muhammed. Ortada daha değil Adem ruhlar bile yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir alem yok. Ve ilk yaratılan şey aslında bir varlık tecellisi. Yani bunu aslında bir savrufa öğrencileri geliyor diyor ki ya hocam diyorlar ol dedi oldu kün. Şimdi diyorlar ki yani Allah neye ol dedi? Şimdi o olan şeylere ol dediyse o ol demeden önce onlar vardı. E onlar yoksa o ol emrini kim aldı? Emir telakki etti de var oldu. Yani bizim daha beşeri olarak bunu yorumlarsak hiçbir şey yoktan var olamaz diyoruz ya. Bu nasıl oluyor? Hoca ulan keratalar diyor. Gene zor, zor yerden sordunuz. Neyse bu gidiyor düşünüyor. Ertesi gün geliyor. Diyor ki Allah Allah'ın zatı Allah'ın sıfatlarına ol dedi. Şimdi Allah'ın sıfatları Allah'ın zatında içkin olarak var. Ama ayrılmış olarak yok. Dolayısıyla da Allah kendi zatı, kendi sıfatlarını ol dediği zaman var olan bir şeyi tezahür ettiriyor. Bir boyut bir alt boyuta geçiriyor bunları. İşte bizim hakikati Muhammed dediğimiz, Muhammed hakikati dediğimiz ya da levha mahfuz dediğimiz İbn Arabi'nin aynı sabite dediği, ayanın sabite dediği şey yani var olacak olan bütün her şeyin özünün orada yer aldığı boyut bu şekilde ortaya çıkıyor ki biz buna diyoruz ki Allah'ın bütün sıfatları burada yer almaktadır. Ve buna kozmik Muhammed ya da Muhammed'i hakikat deniyor. Şimdi bunu tabloya böyle oturttuğumuz zaman bu hadis bir anlam ifade etmeye başlıyor. Adem daha suyla çamur arasındayken ben Peygamber Beşeri olarak değil, insan sıfatında, insan şeyinde avatarında değil ama Tahir-i Evvel mertebesinde Varlık tecellisi olarak, yani var olacak olan her şeyin bir şekilde şifrelenmiş, kodlanmış, tek bir şeyin içine konmuş haliyle ben vardım. Evet. Öz olarak vardım. Şimdi bunu Enbiya Suresi'ne demin bahsettiğim ayet teyit ediyor. Ayet neydi? Ve biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. Rahmet, hayat veren demek yağmur yağdığında rahmet yağıyor deriz ya. Çünkü o yağmur toprağa ulaştığı zaman toprağa hayat verirsin, işe kaçar vesaire. Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. Yani daha ilk varlık tecellisi itibariyle Muhammed kozmik anlamda oluştuğundan dolayı onun altındaki bütün alemlere varlığı veren bu tayin-i evvel mertebesi. Dedik ki ondan sonra hani tayin-i saniye oluştu. İşte mertebeyi e, şey Ruhlar mertebesi oluştu, misal mertebesi oluştu vesaire, onların hepsinin en tepesindeki, e, yukarı doğru gittiğimizde bulunan mertebe ne? Hakikat, e, hakikati Muhammedi mertebesi, yani tayin-i mertebesi. Dolayısıyla da işte kozmik Muhammed bütün her şeye varlık verme özelliğine sahip, bütün o mertebeler ondan sonra oluşuyor. Aşağı doğru ruhlar oluşuyor. Misaller oluşuyor, cisimler oluşuyor, işte madenler oluşuyor, bitkiler oluşuyor, hayvanlar oluşuyor. En sonunda Adem ve insanlar oluşuyor. Bunların hepsini aslında var eden şey Muhammed hakikati, Leyf-i ya da hakikatlerin hakikati. Onu var eden Allah ya da Hu dediğimiz la seviyesindeki Allah'ın Zatı. Şimdi işte hani böyle bize komik <gülüyor> e, fıkkalara geçen Cennete sadece Müslümanların gideceğine inanıyor bu Müslümanlar denen şey sanırım daha bir anlam ifade ediyor. Çünkü bu açıdan baktığınız zaman sadece insanlar değil, yaratılmış olan her şey aslında Muhammed'i hakikatin bir alt kömesi. Dolayısıyla da aslında o anlamda buna dini bir isim vereceksek yaratılmış olan her şey, bütün insanlar aslında bu açıdan baktığınızda İslam dininin bir üyesi oluyor. Dolayısıyla eğer cennete insan gidecekse aslında Müslüman olmayan insan o anlamda yani bu açıdan baktığımızda yok. Ha, burada şöyle bir şey var. E, dünyadaki herkes İslam dinine tabi değil. Müslüman değil. Orada da işte e, bir tespit var ki bu e, kafir kelimesi de küfür kelimesi de aslında oradan geliyor. Yani kafir üstünü örten demek. Küfür etmek de küfür de üstünü örtmek demek. Gerçeğin üstünü örtmek. Dolayısıyla hani biz e, kafir dediğimizde aslında bizim kafamıza Müslüman olmayan anlamında geliyor ama ona etimolojik olarak baktığımızda gerçeğin üstünü örtmüş. Gerçek ne? Gerçek bu. Gerçek aslında herkesin bu açıdan baktığımızda Müslüman olmuş olması. Ama bunu bilerek ya da bilmeyerek farklı bir şekilde yorumladıkları için asıl gerçeğin üstünü örtmüş oluyorlar. Ondan dolayı küfür içindeler. Ondan dolayı kafirler. Şimdi burada önemli bir şey daha var. Demin insan için hatem varlık demiştik. Yani varoluş sürecini mühürleyen son yaratılmış olan şey Aynı şekilde Hz. Peygamber için de Hatemül Enbiya deniyor. Yani e, Nebilerin mührü, Nebilerin Hatemi. Bunu aslında biz başka bir şekilde biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Hz. Peygamberin, Hz. Muhammedin son Peygamber olması itibariyle biliyoruz. Diyoruz ki o son peygamberdi. Ondan sonra artık peygamberlik makamı bitti. Bu arada peygamber kelimesi de aslında Farsça haber getiren demek. Arapçası da Nebi. Ee, enbiya'da Nebiler, Nebinin çoğulu. Ee, nübüvvet de Nebilik. Dolayısıyla da nübüvvet makamı, Nebilik olayı, yani Allah'tan haber getirme, Allah'ın peygamberi olma süreci, Hz. Peygamberle birlikte, Hz. Muhammedle birlikte, birlikte tamamlanmıştır. Yani Hz. Muhammed mühür vurmuştur, nübüvvete mühür vurmuştur. Artık nübüvvet süreci bu anlamda bitmiştir demekle. Nasıl ki insan varoluşun hatemi ise Hz. Peygamber, Hz. Muhammed'de Peygamberliğin, yani nübüvvetin hatemi mühür. Ondan sonra artık bitti. Ondan sonra övüllüler vesaire. Şimdi İbn Arabi'nin ee, bir başka tespiti var. Kur'an'daki 27 tane peygamberi ele alıyor. Hani nasıl ki bizlerin e, e, insana kendi cami demiştik, yani toparlayıcı varlık demiştik. Aynı şekilde diyor ki bu nübüvvet sürecinde de, yani Allah'ın gönderdiği peygamberler sürecinde de Hazreti peygamber toparlayıcı Nebidir. Yani daha önce gelmiş olan bütün peygamberlerdeydi. Peygamberlerde belli özellikler öne çıkar. Ama Hazreti Peygamberde bu özelliklerin hepsi vardır. Onun için o, orada teklik makamı ya da külliyet makamı Hazreti Peygamber'e atfedilir. Şimdi bu şeyin İbn-i Harabi'nin e, en çok bilinen, e, en çok üzerinde konuşulan, şerh yazılan, yani üzerinde yorum yazılan e, ve bu kitap üzerinde yorum yazmanın e, tasavvufta e, bir bilgelik makamı olarak yorumlanan bir kitabı var. Füsyos'un Hikem. Füsyos'un Hikem kitabı, tek ciltlik bir kitap. E, yapısı bu mantıkla oluşturulmuştur. Yani e, 27 bölüm varsa her bir bölümü görülmüştür. E, Şeyde adı geçen, Kur'an'da adı geçen 27 peygambere atfedilmiştir ve her bir peygamberinde öne çıkan özelliği itibariyle o özellik, o mertebe, o hikmet değerlendirilmiştir. Yani bunu böyle çok konuşuyoruz ama kısaca ben hani bu 27 tane peygamber ve atfedilen hikmetler neler? Kısaca buraya not aldım isimlerini söyleyip geçeceğim. Sadece şunu görelim ki bu sayacağım bütün bu özellikler nihayetinde Hazreti Peygamber'de hepsi vardır şeklinde yorumlanmakta İbn-i Adem'le Adem başlıyor. Adem'e affettiği hikmet ilahlık. Sonra Şihit Peygamber, Hibe. Nuh, Tenzih. İdris, Takdis. İbrahim, Sevgi. İshak, Doğruluk. İsmail, Yücelik. Yakup, Ruhanilik. Yusuf, Nurhanilik. Güzellik, Kul. Mutlak Dillik. Sarih. Açılış şuayip Kalp, lut güç üzeir kader İsa üstünlük Süleyman rahmet Davut varlık Yunus nefes Eyüp bilinmezlik Yahya Celal Zekeriya sahiplik İlyas ünsiyet Lokman insan Ağrı önderlik Musa ulviilik Adil ululuk ve Muhammed teklik ya da Küllilik. ve bunların hepsini tek tek açıklıyor. İbn-i abi bu kitabında. Kitabında en başına şöyle bir e, girizgah yapıyor. Diyor ki e, ben diyor rüya gördüm. rüya Hazreti Peygamber bana geldi. Bu kitabı verdi. Bunu bu şekilde yazdı. Ve ben onun verdiği şeyleri buraya yazdım. Benim yazdığım şeyler benim kelimelerim değildir. Bu bütünüyle Hazreti Peygamber'in bana verdiği, bana yazdırdığı kitaptır diye bir açıklama yapıyor. Şimdi Hazreti Peygamber'i hem beşeli anlamda bir kamil insan mertebesinde son peygamber olarak değerlendirdik, hem de e, kozmik olarak ikinci varlık mertebesinde ortaya çıkan bir varlık olarak değerlendirdik. Burada yalnız tespit etmemiz gereken bir şey daha var. Bakın her şey çok ilginç bir şekilde yerine oturuyor. Müslümanlıktaki en önemli iki cümle, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet yani bir insan Müslüman olmak istediği zaman da ona kelime şahadet öğretilir. Ee, Kelime-i de aslında onun kısaltılmış versiyondur ve aslında o iki, ikisi de e, hem birliği ifade eder hem de Peygamber'in temel iki özelliğini. <gülüyor> kasıt şey La İlahe illallah dediğimiz kısım. Yani bir tek Allah var Allah'tan başka ilah yok. İkinci kısımda Eee Muhammed'in onun Resulü olması. Muhammed'e Resulullah. Kelime-i Şehadet'te bu biraz daha uzun. Ve orada Muhammed'e ikinci bir sıfat daha katılıyor. Muhammed diyor onun kulu ve Resulüdür. Kulu ve Resulüdür. Şimdi bu kulu olmak şey, kavramı çok önemli. Çünkü İslam'da da bu ortaya çıkmış. Çok kolayca da insan kendini şuraya götürebilir ki Hz. Peygamber bu kadar yüce bir şeyse biz bunu ilahlaştıralım. Oysa Hz. Muhammed bütün bu vasıflara sahip olan bir beşer ve kozmik bir yaratık olarak onun en üst gelebileceği mertebe kulluk mertebesi. Allah'ın huzurunda o bir kul. Şimdi bu dört kapıdan hep bahsediliyor. İlk başta ilk toplantılarda biz de bahsetmiştik hani şeriat, marife, hakikat, şeriat şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye. Ondan sonra demiştik ki aslında bundan sonra giden üç kapı daha var. E, Kuyet, kurbiyet ve abdiyet diye. Yani kutup olmak e, İslam ilimlerinde bir referans kişi haline gelmiyor. Kurbiyet Allah'a yaklaşmak, abdiyet ise kul olmak, kulluk. Ve demiştik ki abdiyet Hz. Muhammed'in makamıdır. Yani o makamın asli sahibi e, Hz. Muhammed'dir. Öteki bütün insanlar onun gibi kul olmaya çalışırlar. Olabilecek en iyi kul aslında peygamber Şimdi hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ki değişik referanslarla bakıldığında Hz. Muhammed çok üst meziyetlere sahip, insan-ı kamik, kozmik bir şeyi var, e, hakikatlerin hakikatini bünyesinde barındırıyor ama son de baktığımızda bir kul. Bunu varlık mertebelerine baktığımızda çapraz kontrolü yapabiliyoruz. Hakikatü'n hakaik dediğimiz, Muhammed hakiketi dediğimiz şey tahayyini evvel seviyesi, Yani ikinci seviye. Ve orada demiştik ki Allah'ın sıfatları tezahür ediyor. Leh'i mahlus tezahür ediyor. Onun üstünde ne var? La tahayyün var. Allah zati itibariyle oradan. Dolayısıyla da peygamber hiçbir zaman ilah olamaz. Hz. Muhammed hiçbir zaman ilah olamaz. İlah, zati itibariyle Allah onun bir üstünde ve onu yaratan şey olarak orada yer alıyor. Bunun zahiri bir başka tezahürü daha var. Bütün Kur'an sureleri Bismillah diyerek başlıyor. B harfiyle. Bilifle başlamıyor. Çünkü olabilecek en yüksek makamda Hz. Peygamber'in olduğu makam ve o ikinci makam. Ancak B harfiyle başlar. Eğer onu A harfiyle başlatırsanız ilahlaşmış oluyor. Allah'a eş koşmaya kalkıyorsun. Mesnevi'nin de ilk harfi B'dir. Bu B ile başlamak e, biraz da bununla e, irtibatlı. Bismillah diye başlamıyor. Galiba Bişkep diye başlıyor. Yani Farsça dinle diye başlıyor ama B harfiyle başlıyor. Şimdi ilginç bir başka şey daha var. Bir önceki toplantıda biraz ele almıştık bunu. Hani demiştik ki Cebrail peygambere hep insan çoğunlukla insan şeyiyle görüntüsüyle e, görünüyor. E, ve hep diyalog şöyle başlıyor. Cebrail geliyor, Allah sana selamı var diyor. Salatu selam getiriyor. Peygamber de ona kardeşim de hitap ediyor demiştik. Ve hani Hz. Muhammed denildiğinde elimizi kalbimize koyup sallallahu aleyhi ve sellem devemizi o şekilde yorumlamıştık. Yani Allah <gülüyor> ona gönderiyor. Biz de diyoruz ki Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Allah selamını ondan eksiltmesin. Şimdi bunu sadece beşerliyip Muhammed olarak baktığımız zaman yani şu tarihte doğmuş, bu tarihte ölmüş, peygamberlik yapmış vesaire. Bunun anlamı e, daha böyle şey oluyor yani bir ritüelik bir anlam oluyor. Yani bir şeyi biz de tatbik ediyoruz. Yani Allah'ın bir e, koymuş olduğu diyelim ki bir geleneği biz de hatırlamış oluyor. Bakar şimdi gelin bir de Muhammedi hakikat açısından bakalım? Muhammed'e selam vermenin ya da Muhammed'e Allah'ın selamı onun üzerinde olsun demenin ne anlama geleceğini düşünelim. Aynı kozmik Muhammed'e bu sefer Allah'ın selamı üzerinde olsun dediğimiz zaman bu şu anlama geliyor. Aslında yaratılmış olan her şeye Allah selam gönderiyor. Çünkü İlk yaratılmış olan şeye selam gönderiyor Allah Muhammed'e. E. Muhammed'e öteki her şeyde onun altında yaratılmadı mı? Bütün o yedi varlık mertebesi bu şekilde aşağı doğru gelmedi mi? Dolayısıyla Muhammed'e selam gönderdiği zaman Allah aslında yaratmış olduğu her şeye selam gönderiyor. Yani bunu bir başka açıdan şöyle yorumlayabiliriz ki Allah rahmetini yaratmış olduğu her şeyin üzerinde hala sürdürmekte olduğunu, hala korumakta olduğunu aslında teyit etmiş oluyor. Biz de aslında Hz. Muhammed dediğimizde sallallahu aleyhi ve sellem deyip Allah'ın selamı onun üzerinde olsun dediğimizde aslında diyoruz ki Allah rahmetini bizlerden ve yarattığı her şeyden esirgemesin. Şimdi bu Allah'ın rahmetinin her an tahakkuk ediyor olması çok ciddi anlamda deizmle kıyaslanabilecek bir kavram. Deizmde çok farklı bir yaklaşım tarzı vardır. Deizmde Allah bir kere bir birinci başlangıç diyelim ki şeyini hareketini yapmıştır. Ondan sonraki her şey Allah'ın varlığına ihtiyaç bile olmadan kendi kendine sebep sonuç ilişkisiyle gelir. Hani bunu domino taşlarını böyle dizdiğimizi varsayalım. Sadece bir tane en baştakine bir vururuz, onlar birbirine vura vura vura vura bütün milyonlarca domino taşını bilebilirler. <gülüyor> deizm'de denir ki yani birinci darbeden sonraki hiçbir harekette, hiçbir devinimde e, ulu yaradanın şeyi yoktur, yoktur. Fakat bu açıdan baktığımız zaman her bir an, bizim tahmin edebileceğimiz en kısa süre bu an, ondan belki çok daha kısa sürelerde var ama olabilecek her bir anda aslında Allah'ın rahmeti, Allah'ın varlığı bütün alemlerin üzerindedir. Ve aslında Allah rahmetini bu anlamda çektiğinde hiçbir şey var olmaz, her şey yok olur. Ama bunu o devinimin kendisine baktığımızda da aslında aynı şeyi görebiliriz. Aslında aynı resme bakalım. İki farklı yorum getiriyoruz. Hani benim benim şahsi düşüncem de izinle bunların arasında hiçbir fark yok. Ee, sadece farklı boyutlarda olayı değerlendirme olgusu var. Şimdi İbn Arabi özellikle pek hani insan bu anlama geldiğinde kamil insan seviyesinde diyelim ki bir şekilde ulaştığında ne gibi özelliklerine, ne gibi meziyetlere bürünür? Bazı tespitleri var. Ee, tabii şunu da hatırlayalım. Yani bir insanın kamil insan olması demek, hani o varlık mertebe, şey, e, nefs mertebelerine baktığımızda yedinci mertebeydi, en üst mertebeydi. Ki daha o mertebelere gelmeden önce, hani beşinci mertebede Allah'tan razı olma makamı vardı. Nefsi razıya diye. Ondan sonra Allah'ın Kişiden razı olması vardır, nefs-i marziye diye. Bütün bu mertebeleri geçtikten sonra insan ancak nefs-i kamile, yani kamil insan mertebesine ulaşabilirdi. Şimdi aslında Allah'tan razı olmak o kadar kolay bir şey değil. Çok yakın zamanda bir arkadaşımın anlattığı bir hikayeyi sizinle paylaşayım. Daha kendisi 4-5 yaşındayken bir tane kız kardeşi oluyor. Bir kız kardeşi daha 4-5 günlükten işte kucağına veriyorlar, bunu eve getiriyorlar işte hastaneye çıkıp üç gün sonra kucağına veriyorlar ve daha bu böyle kardeşine bakarken bir şeyler oluyor böyle anlamıyor çocuk haliyle hemen elinden kapıyorlar falan sonra bir feriatrik lambiyle bakıyorlar ki nefes ölmüş. Hani bu çocuk bebeklikte var değil mi ilk günlerde bir nefes alamama nefes almayı unutmak şeyi var dolayısıyla bu kayıp olabiliyor. Daha sonra kendisi çok bu travmayı yani büyükte idrak büyük ettiğinde ya. yani aslında Allah'tan ne kadar uzaklaştığını da hissettiğini tespit ediyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? 5 yaşındaki çocuğun ne günahı <gülüyor> vardırsa onun canını aldığın şeklinde. Ve bu gerginliği ancak yıllar sonra evlenip çocuğu olup kızı olup kızını kucağına aldığında farklı bir boyuta geçebiliyor. <gülüyor> Şimdi hani sadece başımıza olumlu şeyler geldiğinde bunu Allah'tan bilip Allah'a şükretmek e, çok şey değil. Yani resmin tamamı değil. Hani Allah'tan razı olacaksan başına gelen her şeyi itibariyle Allah'tan razı olacaksın. Yani başıma bu kadar büyük şey geldi. E, nasıl ben Allah'a şükredeyim ki? Daha yani ne olabilir ki diye düşünüyorsak eğer şunu hatırlayalım. Biz olmayabilirdik bile. Yani başımıza bu kadar kötü şeylerin gelmesini bir kenara bakalım. Var olmayabilirdik. Var olmamızı neye hoşluyuz ki Allah'tan başka? Yani nasıl bir etkimiz olduk da var olduk? Dilekçe mi yazdık? Ben var olayım diye var olduk. Ne oldu da yani? Yani zaten var oluyor olmamız. Zaten bütün bu alemlerin, evrenin var olması, nefes alıp verebiliyor olmamız büyük bir nimet. O zaten yeterince bir ahmet. Onun üzerine söyleyerek olabilecek her şey aslında hani... Keyfek eder şeyler, yaşıyor olmamız en büyük aslında, bu anlamda baktığımızda rahmet ya da nimet. Dolayısıyla rıza makamı çok zor bir makam. Her şeyi gelen Allah, Allah'tan geldiğini kabul edebilmek ve buna şükredebilmek, özellikle de başımıza felaketler geldiğinde bunları göğüs gerebilmek açısından çok zor bir makam ki insan bunu da geçiyor. Ondan sonra bir de Allah senden razı olacak. Onu da nasıl bileceksin? O da apayrı bir şey. Demek ki hani Allah'tan razı olma mertebesine geldiği zaman insanın nefsi Allah'ın da kendisinden razı olup olmadığını o zaman belki idrak edebiliyor. O da bir süreç. Ki onu da hani yeniden güzel bir hikaye olduğu için hatırlayalım. Bu makamın da aslında ilk şeyinin Hazreti Ebubekir'e atfedildiği söyleniyor. İşte bir savaş harifesi. Peygamber haber salıyor yani işte savaşa çıkılacak herkes mümkün olduğunca e, destek olsun maddi manevi olarak falan diye. O arada işte daha sonra ikinci aylık olacak Hazreti Ömer de e, cömertlik konusunda hep Ebu Bekir önde. Diyor ki yani ben böyle e, malımın dörtte üçünü bu sefer bağışlayayım. Ebu Bekir'i geçeyim. Cömertlikte. Gerçekten de öyle yapıyorlar. Fakat ondan sonra bakıyorlar Ebu Bekir birkaç gün ortada görünmüyor falan. Sonra bir gün Cebrail çıkıyor, geliyor. Fakat Cebrail her zaman normal giysilerle insan kılığına gelirken bu sefer bir bakıyor ki peygamber, Cebrail sadece böyle peştemal gibi bir şey bağlamış. Hatta o da böyle tamamen e, kapatamamış, böyle hurma dallarıyla falan da e, tutturmuş. Şey. Bu ne var falan diyor kardeşim diyor işte Cebraile şey peygamber. Allah emir verdi diyor. Bütün melekler şu an böyle dolaşıyor diyor. Neden diyor? Sen diyor Ebu Bekir nerede biliyor musun? Birkaç gündür ortada yok. Sen onu çağır diyor. Haber salıyor Ebu Bekir gelsin diye. Bir bakıyorlar Ebu Bekir. Aynı Cebrail'in kıyafetiyle o şekilde bir peştemal ve hurma dallarıyla geliyor. Nedir senin bu halin diyor. Her şeyini feda etmiş. Her şeyini Peygamber'e ödeyince Ömer dört 3 vermiş ama bu bir tane peştemal bırakmış. Öteki geri kalan her şeyini vermiş. O zaman anlıyor neden cebel o kıyafetle geldiğini. Sen diyor Allah senden razı diyor. Onu anlıyor o zaman peygamber. Allah senden razı diyor. Sen de Allah'tan razı mısın? Allah benden razı mı diyor. Ben de razıyım, ben de razıyım diyor. Ve başlıyor dönmeye. İşte bu Mevlebilik'teki dönmenin de kökenini oraya atfediliyor. Yani Allah'tan razı olmakla da iş bitmiyor. Allah'ın da bizden razı olduğunu da bir şekilde idrak edebiliyor olmak lazım. Ancak bu merhaleler geçildikten sonra insan, e, insanın kamil mertebesine ulaşabilir deniyor. İşte i̇bn Arabi'ye göre kamil bir insan mesela diyor ki, kamil insanın kalbi sonsuzluk yorulur. Kamil insanın kalbine her şey sordur. <gülüyor> i̇şte e, Hallacı Mansur'un Enel Hak demesi, ya da işte Beyazıt-ı kendimi tenzih ederim şanım ne yücedir? Yani Allah atfedilen bir lafı kendisi söylemesi ya da şu cübbenin altında Allah'tan başka bir şey yoktur gibi e, tespitlerini hep bu seviyeye gelmiş bir kamil insanın kalbinin içinin sonsuzluğuna atfederek yorumluyor e, İbn-i Ama burada da bir tehlikenin de altını çiziyor. E, yani bu söylenen sözlerin herkes tarafından anlaşılamayabileceğini özellikle belirtiyor ki işte bu allah bu evet. anlamda başına gelen de ortada. O açıdan da normal bir insanla kamil insan arasında da böyle yedi tane aslında e, mertebe İbn-i Arabi belirliyor. Diyor ki yani sıradan bir insandan sonra hemen küt diye kamil insan olunmaz. Sıradan bir insandan sonra e, insan Ehlullah olabilir diyor. Ehlullah Allah'ın adamı olmak, Allah'ın sevilen kulu olmak, e, ne bileyim işte evliya seviyesinde, veli seviyesinde insan olmak e, çok üst mertebelerde bir kavram. Ehlullah olabilir insan diyor. Ondan sonra ondan sonra diyor ehlulların seçkinleri olur. Yani onun içinde de bir şey kademelendirmeye diyor. Ehlullah içinde de ehlulların seçkinleri seviyesine gelir diyor. Sonra seçkinlerin seçkinleri dördüncü seviyeye daha getiriyor. Ondan sonra seçkinlerin seçkinleri içinden seçilmiş olanlar, ondan sonra ehlullahın en seçkinleri ve ancak ondan sonra kamil insan. Şimdi bestami ya da Allah'cı mansur gibi bir insan bu seviyelerin hepsini geçip kamil insan seviyesine gelmişse onun söyleyeceği bir lafın en alt seviyedeki sıradan bir insanın nasıl anlayacağını mesela düşünün. Mesela aynı şey Bestami'nin de başına başına geliyor. Kendimi tenzih ederim. Şahrım ne yücedir deyince çevresindekiler şaşırıyorlar. Biliyorsunuz Bestami sek halinde hani hep böyle esik tonluklar yaşayan bir Murtaza demiştik. Kendine gelince çevresindekiler diyorlar ya usta hani sen böyle böyle söyledin falan. Tabii onların ne anlama geldiğini onlardır ya. Yani, en az hak demenin başka bir anlamı var. diyor ki bir daha diyor beni böyle söylediğimi duyarsanız diyor beni öldürün diyor. Peki diyorlar. Neyse aradan bir zaman geçiyor. Gene böyle bir esnitlik kaleye gene benzer bir şey söylüyor. Diyorlar ki ya beni öldür demiştir. Bu bir bildiği vardır. Çekiyorlar hançerleri öldürmeye kalkıyorlar ve tabii o anda bir e, algı şeyi bize mantıklı mantıksız gelir ayrı. Bir bakıyorlar ki bulundukları mekanın içinde binlerce bestane oluştu. Ne yapacağız ne edeceğiz şey yapamıyorlar öldüremiyorlar yani. Sonra vazgeçiyorlar, bırakıyorlar ve o zaman biraz idrak ediyorlar. Yani aslında o onu söylerken onu söyleyen o değil. Allah. Hani bunun da Kur'an'da bir ayet vardı daha önce söylemiştik. Sen attığın zaman o taşı sen atmadın. Biz attık diye. Benzer bir tespit var. Mesela bir başka gene insanın Kâbile atfettiği i̇bn Arabi'nin bir özellik. Eee insanın ilim ve e, kâmil insan ilim ve bilgi sahibi olması ve ilmini sürekli artırıyor, artırma sürecinde olması. Bununla ilgili de direkt bir ayete referans veriyor. Rabbim bilgimi artır, ilmimi artır diye Taha suresinin 114. ayeti. Onu da buradan okuyayım. Taha suresi 114. ayet. O melik, o hak hükümdar olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahiy tamamlanmadan önce Kur'an hakkında aceleci olma. Şöyle de Rabbim ilmini artır. <gülüyor> Bu ilmi artırma konusunu da i̇bn Arabi şöyle bir e, teşbihle, metaforla şey yapıyor. İnsan diyor bir şey yediği zaman, o ilmi e, yüda, Vücudunun her bir zerresine yayılır. Aynı şekilde insanın da kamil insan kamil insanında aldığı bilgi bu şekilde bütün vücudunda yayılır ve bütün vücudundan da dünya doğdu yayılır diye bir tespiti var. Ve nasıl ki insan sürekli gıdaya mutlaksa, aslında kamil insan da her zaman yeni ilime, yeni bilgiye, yeni bilgilenmeye muhtaçtır. Hiçbir zaman daha <gülüyor> tamam artık bu son noktadır. Bundan sonra ben artık oldum demez diye bir tespiti var. İşte demin hani ayna şeyine geri dönersek diyor ki yani kamil insan aslında e, aynadaki sureti Allah değil de Allah'ın kendisine verdiği o en üst seviyeye gittiğinde görebileceği aynı sabite yani Muhammedi hakikat e, seviyesinde onun için e, yazılmış olan şey neyse ya da açıklanmış olan şey neyse görebileceği en üst şey odur diyor. Çünkü hiç kimse Allah'ın zatını göremez görebileceğimiz maksimum şey, gidebileceğimiz maksimum seviye Muhammed'i hakikatse biz orada Allah'ın sıfatlarını ancak görebiliriz. O sıfatları da Allah öyle işte bir mahfuza kazanmıştır. Herkesin de ne görebileceği konusunda şey bellidir. E, Şekli bir tespit. Şimdi bir başka ilginç konu da e, kamil insan diyor tüm varlığın kalbidir. Hakkın halifesi olmaktan gelerek bunu tespit ediyor. Varlığın mührü olmak, hatem olmak ve burada da rububiyetle ububiyetle iki kavram öne çıkıyor. Rububiyet ve ububiyet. Rab ve abd kelimelerinden geliyor. Rububiyet, Rab olma, ilah olma hali. Ububiyet ise kul olma, abd olma hali. İnsan ve insanı kamil olduğu zaman sadece kul olma, meziyetlerine sahip olmaz ee, zahiri olarak baktığın zaman ilah ilahi olmak meziyetlerini de bünyesinde taşımaya başlar diyor. ama bu diyor o kadar ağır bir yüktür ki ikamil insan diyor Allah'a sürekli dua eder diyor Allah'ın bu özelliği benden al ben gene Rab olayım diye bu çok ağır bir şeydir diyor onun için diyor ubudiyet makamı daha tercih edilir yani düz insan da aslında sonuçta kul ve ubeyet makamında. Ama kamil insan olup da Rabbi özellikler taşıyabilecek bir seviyeye geldiğin halde kul kalabiliyorsan, o seviyede durabiliyorsan sana ne mutlu? Bunu da ilginç bir şey var. Hz. Süleyman'a atfedilen. Bu da Sad Suresi'nin 35. ayeti. Nesuresi Sad. S A D. Şimdi bu e, rububiyet makamını e, Allah Süleyman'a vermiş. E Süleyman bundan bunun ne kadar ağır bir yük olduğunu tespit etmiş. Ve burada bu e, şeyde, yani ayette bununla ilgili şöyle söylüyor. Şöyle yakardı Süleyman. ''Rabbim affet beni, benden sonra kimseye yaraşmayacak bir mülk saltanat ver bana.'' Kuşkusuz sensin, evet sensin. Vahab yani karşılıksız ver. Bana öyle bir mülk, öyle bir saltanat ver ki başka hiç kimseye verme diye kastettiği şey aslında bu rububiyet makamı. Yani bu o kadar ağır bir şey ki bunu benden başka kimseye verme. Vereceksen bana ver, bu yükün altında ben ezileyim. İnsanların bütün dertlerini çözebilecek, insanların ne bileyim işte o anlamda kapına geldiği zaman onu geri çevirmeyeceğini aklınıza gelebilecek bütün bu e, şeyleri düşünün ve bunun altında bir beşerin nasıl ezilebileceğini düşünün. Kastedilen şey e, temel olarak bu. Yine İbn Arabi'nin bir başka tespiti var. O da e, orada da diyor ki kamil insan olaylar, nesneler üzerinde tasarruf etme becerilerine de hikmetine de sahip olur. Tasarruf etmekten kasıt da yani onu yönlendirebilme, bir şeyin öyle değil de böyle olmasını sağlamak meziyetleri. Fakat burada da ilginç bir tespitleri var. Orada deniyor ki tasarruf etme becerisi ya da hikmeti marifet, marifetullah'a sahip olmakla ters ilişkilidir. Yani sen bu tasarruf etme hikmetini ne kadar çok kullanırsan marifetten o kadar uzaklaşırsın. Onun için de kamil insanlar bu beceri, bu özelliğe sahip oldukları halde kullanmamak, bundan uzaklaşmak konusunda özellikle Allah'a dua ederler ve bundan mümkün olduğunca uzaklaşırlar diye bir tespiti var. Burada da gene e, bir ayet de bunu e, şey yapıyor, açıklıyor. Bu da Ahkam suresinin 9. ayeti. <gülüyor> Dedi ki, Peygamberi kastelerek şöyle, ben Resuller içinden bir türedi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam. Ve ben açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim. Üzerinde aslında tasarruf etme becerileri sahip olduğu halde bu becerileri kullanmayacağını açıkça aslında beyan ediyor olması açısından önemli bir ayet bu. Yani toparlarsak, Kamil insan kavramı, beşerli anlamda insan, bizim tanımladığımız insan anlamında Hz. Muhammed'de, işte şu tarihte doğmuş, şu tarihte ölmüş insan da var. Ama daha da kozmik açıdan ya da varlık mertebeleri açısından baktığımızda daha Allah'ın ilk varlık tecellisini verdiği seviyeden itibaren kamil insan olma Muhammed'i hakikat e, yaratılmış ve söz konusu. Dolayısıyla da ee, en son yaratılmış varlık mertebesi olarak mertebeyi insanı kamil dediğimiz şey en son yaratılmıştır ama ilk hedeftir. Arzu edilen nihai hedeftir. Yani Allah bütün alemleri insanı yaratabilmiş olmak için yaratmıştır. Ve insan da Allah'ın iki eliyle yoğurarak yarattığı olması itibariyle bütün özellikleri, Allah'ta bulunan bütün sıfatları ve bütün isimlere bir kuvve içinde potansiyel olarak sahip olan bir e, varlık olarak toplu işte e, bütün özellikleri toplanmış kevni cami denen bir varlık türüdür. Başka hiçbir yaratılmış olan varlıkta melekte, cinde şurada burada olmayan bir şey sadece insanda vardır. O da Allah'ın bütün sıfat ve isimlerini bünyesinde barındırabiliyor olmasıdır. Bunu pratik olarak baktığımızda da aslında insana düşen şey içindeki bu potansiyeli mümkün olduğunca ortaya çıkarmak, bunu hayatına tatbik etmeye çalışmaktır. Ve Bu da temelde aslında nevsi e, kontrol altına almak, nevsi ehlileştirmek, nevsi mümkün olduğunca geliştirmeye çalışmaktan geçer. O işte nevsi mertebeleri buradan geliyor. E, en alt seviyede her şeyi arzu eden, insanı her şeye yönlendiren emredici e, nefs var. E, nevsi e, ehlileştirmek, nefsi kontrol altına almak da nefsi öldürülmez. Bunu açıkça belirtmekte de fayda var. Hani nefsi öldürmek değil burada nihayede. Nefsi ehlileştirmek. Burada da üç temel şeyle başlıyor iş. Daha önce de bahsettiğimiz gibi. Az konuşmak, az yemek, az uyumak. Çok basit, çok pratik. Üç tane şey. Değil mi? İnsan <gülüyor> e, <gülüyor> aslında biraz düşündüm bu bir konuda da şöyle bir şeyi paylaşmak istiyorum size yani az evet. yemek dediğimiz zaman hacimsel bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. az uyumak dediğimizde yine hacimsel bir şeyden bahsediyoruz yani işte değil mi dört saat uyuyu altı saat uyuyu işte gibi. E, fakat az konuşmak biraz ha. ilginç. Az konuşmayı en büyük değerlendirmek lazım. Evet. Yani en az zoru. konuşmak hacimsel <gülüyor> bir şey değil gibi yani az konuşmaktan kasıt şu mu ben günde 24 saatlik şeyin işte diyen 7-8 saat duyuyorum. Geri kalan 16-17 saat içinde de arka arkaya düşseniz diyelim ki 4 saat konuşuyorum. Şimdi az konuşmaktan kasıt 4 saat değil de 3 saat konuşmak. Peki bütün gün boyunca 7 saat non-stop konuşan bir insan için bu 7 saat değil de 6 saat konuşmak. Öz konuşmak. Birliklerimi öz. Birliklerimi süzgeçten geçirip konuşmak. O anlamda. O zaman gelelim. Şöyle düşünelim. İnsan konuştukça konuştukça ne gibi potansiyel riskler ortaya çıkmaya başlar? Ee, nefsle irtibatlandırarak bunu söyleyeceğim. İnsan aslında konuştukça dolaylı olarak bak ben ne kadar çok şey biliyorum demeye başlar. Biz bunu aslında zahiren başka bir yerden biliyoruz. Zahiren, bu işin batınî kısmı bence. E, içrek kısmı ama zahiri olarak bunu çok aleni olarak e, insan eylemlerinde sen benim kim olduğumu biliyor musun? der hani böyle ilginç insan türleri vardı da sen benim kim olduğumu biliyor musun? diye şimdi insan biraz böyle hepsini şey yaptığı zaman, terbiye ettiği zaman sen benim kim olduğumu biliyor musun? demez de o size söyledikleriyle ne kadar çok şey bildiğini size anlatmaya çalışıyor, ne kadar çok şey bildiğini de aslında bak sen ne kadar Bilgiliymişsin, ne kadar çok şey biliyor musun? Nefsini aslında karşısındaki insanın böyle polpollamasını, ölmesini <gülüyor> bekliyor hale gelir. İşte çok konuşma sınırı sanki orası. Yani eğer ağzımızdan iki kelime daha çıksa, o iki kelime, bak ben ne kadar çok şey biliyorum mesajını taşıyorsa karşıya o iki kelime bile çok. Ama yüzlerce kelime konuşun, saatlerce konuşun ama bunu konuşurken karşınızdakine bu mesajı vermeyin. O zaman belki yolu sanki çok konuşmak olmuyor. Onun için hani az konuştan kasıt biraz da öyle yani nezdde itibatlanarak baktığımız zaman e, sanki az konuşmayı bu şekilde yorumlamak gerekiyor gibi düşünüyorum. E, aslında zahiri olarak baktığımız zaman yani bir diyaloğu ele alıyoruz. Söylenen şeyler yani hani bunu nasıl ele alalım? Bir konuşmayı dinlemek olarak değil de bir konuşmanın kaydını diyelim okuyoruz. O onu dedi, bu bunu dedi. Şimdi onu kuru kuruyor. Okuduğumuz zaman belki çıkaracağımız yorum bir bilgi transferi gerçekleşiyor. Fakat diyelim ki bu kaydıyı konuşmayı biz o iki kişi konuşurken dinlesek mimikleriyle, davranışlarıyla vesaireyle şöyle düşünmeye başlayabiliriz. Ya bu adam burada bir bilgi transferi yapmıyor ki bak karşısındakini yönlendiriyor. Ya da bak karşısında ben ne kadar çok şey biliyorum demeye getiriyor. İşte, hani bu etle tırnak gibi biraz, hani aradan ayırabilmek onu. Eğer gerçekten amaç bilgi transferi ise, o zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama önemli olan, hani bir de bu iletişimde şey kuralı var ya, yani senin ne dediğin değil, karşı tarafın ne algıladığı önemli. Şimdi siz bir şey söylediğiniz zaman, Karşı tarafa bir bilgi transferimi yapıyorsunuz <gülüyor> yoksa karşı tarafa bak ben ne kadar çok şey biliyorum havasını, <gülüyor> imajı mı yaratıyorsunuz? Bu çok önemli ve karşı tarafın ne aldığı çok önemli. Yani ben o amaçla bunu söylemedim ki. Yani sen o amaçla söylemedin ona tamam kabulüm. Çünkü zaten hani nefsin seni onu görmenden belki de engelliyor. Ama acaba karşıda onu sen konuşurken dinleyen nasıl algıladı? Ha diyebilirsin ki karşı taraf dağıt niyetli. Benim en samimi yaklaşım tarzımda kötü niyetle algıladığı. Yapar. O da olabilir. Çok. O da onun nepsi. Herkesin bir filtresi. Tabii. Var. Herkesin bir filtresi var. Dolayısıyla evet. da e, çok hassas bir konu bu. Az konuşma konusu. Kendimden de çelişkiye düşünüyorum. <yapışmayayım>. Çok konuşmuyorum. <konuşmayayım. gülüyor> onun için herkesi hatırlıyor oluyoruz. Bugün peygamberden çok bahsettik, dört kapıyı basitçe şöyle yorumlayanlar da var, diyorlar ki işte yani Hz. Muhammed'in sözleri şeriattır, halleri tarikattır, sırrı hakikattir ve bütün bunları bilip de hala şeriatı tatbik etmeye devam etmekte de marifettir şeklinde yorumlanıyor. Geçen hafta pazar günü aslında Hazreti Peygamber'in doğum günüydü. Hani Mevlüt Kandili dediğimiz şey <gülüyor> onun doğum günü oluyor. Hicri takvime göre 12 Rebiyavvel ayı, yani Rebiyavvel ayının 12. günü doğmuş. -i evvel de e, Hicri takvimde 2 bahar ayının ilki. ilk bahar demek yani Rebiyavvel. Bir de Rebülsani var galiba da. Onu takip eden ikinci ay. E, demek ki şu an hani o bölge bahar havası yaşıyor diyebiliriz bahar ayı. Bu 12 Rebiyo evvelin de e, hayatında ilginç bir yeri var. 12 Rebiyo evvelde ölüyor. Dolayısıyla da öteki dünyaya da aynı gün doğmuş oluyor. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde, e, Medine'ye girdiği gün gene 12 Rebiyo evvel. Aynı tarih. Ve hatta Mekke'de Cuma günü varıyor ve ilk e, cemaatle birlikte Imamlık yaparak e, kılınmış olan Cuma namazı da 12 ribi evvelde kılınmıştır deniyor. Hani böyle bir onun da hayatında bu 12 ribi evvel şeyi var.